Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihinesse'in İçeceklerle ilgili meseleye bakacağız inşallah bugün fetvalarda Asitli içecekler, gazlı içeceklerde bazı maddelerin olduğu söyleniyor mesela alkol ondan sonra hizmin denilen maddeler ve bir de zararlı maddeler diye bir şeyler var. Evvela neler var onlara bir bakacağız. Ondan sonra bunlar içilir mi, içilmez mi? İlaçlar. Ondan sonra jelatin. Bunların hükmünü onlara bakacağız inşallah Rabbim celle celer umar fakilsin. Elhamru ee, El Beyne Tıbbi vel Fıkı adında 65. sayfada bir e, kitaptan alıntı olarak Muhammed Alilbarın evvela Asitli içeceklerde neler olduğu iddiaları var. Birincisi alkol olduğu iddiası var. Mesela Pepsi, Cola, Coca-Cola gibi bazı içeceklerde alkol olduğu söyleniyor. İkinci olarak domuzun bağırsaklarından yapılan bağırsak zarından diyeyim yapılan hizmin denilen bir madde olduğu söyleniyor. O da hazmı kolaylaştırılması için yapılan bir maddeymiş. Onun da katıldığı ihtimali olabiliyormuş bazılarında. Üçüncüsü de bazı sıhhate zararlı olan şeylerin olduğunu söylüyorlar. Mesela o içeceklerin sıhhaten zararlı olduğunu söyleniyor. Bir de bazı içeceklerde var. Buzağının mesela bağırsığından aldıkları pepsin dedikleri bir madde. Bunu da şeye koyuyorlarmış. Ama bugün şirketlerde yani bu içeceklerin olduğu fabrikalarda laboratuvarlarda da bunlar yapıldığından dolayı illa hayvansal olmasına gerek olmadığı ve hatta bunu da daha kolay bir şekilde daha ucuz bir şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Yani bunlar daha şu anda ne gibi şeyler var içerisinde onlardan bahsediyoruz. Üçüncü olarak... Bazı bu domuz maddeleri, enzim denilen o sümükümsü madde var. Odan e, herhangi bir içeceğe katıldığı zaman veyahut diyelim bir çikolata gibi bazı maddeler katıldığı zaman onların daha dayanıklı kalmasını sağlayan toz halindeki bazı Maddelermiş bunlar ki bunlar da çok az ölçüde katılan maddeler. Bunların Bunlar için diyor ki alimlerin söyledikleri sözler bunlarda bir takım değişiklikler oldu. Dönüşüme uğrama meselesi. Tagayyur-ı hakikatil maddetin neciseti evül meharrami tenabülüha ve inqilâbi aniha ilâ maddetin fil ismi vel Bu meseleyi bugün Anlamamız önemli. Haram olan veya necis olan, pis olan bir maddenin hakikati değişiyor. Onun aslı değişiyor. Ne, e, ne hususta? Hem ismi değişiyor, hem hususiyeti, hem de özellikleri değişiyor. Mesela diyelim ki onun içerisine katılmış bir alkol veyahut da domuz maddelerinden herhangi bir madde içerisinde öyle bir kimyasal e, değişime uğruyor ki, onun aslından, özünden hiçbir şey kalmıyor. Misal diyelim isim olarak isimi kalıyor mu? Kalmıyor. Mesela isim dediğin zaman alkol. Onu içtiği zaman bir insan alkol içmiş gibi oluyor mu? Olmuyor. Ee, hususiyeti ve sıfatları. Hususiyet ve sıfatları nedir? Mesela diyelim sarhoş etme özelliğinin olması rengi tadı kokusu hususiyeti, sarhoş etmesi, sıfatları da nedir? Her bir e, bu gibi maddelerin e, özelliği nedir? Rengi, tadı, kokusu. Eğer renk, tat, koku varsa o şeyin sıfatı daha var demektir. Misal diyelim ki e, yemeklere ne yapıyoruz? E, tuz atıyoruz veyahut da çayımıza şeker atıyoruz. Şekeri karıştırdığımız zaman kayboluyor. Ama bu Özelliği kayboluyor mu? Kaybolmuyor. Niye? Çünkü onu içince tat hissediyoruz değil mi? Orada bir e, özellik kaybolması diye bir şey var mı? Yok. Özellik renginin, tadının, kokusunun olmaması ve isminin de olmaması. Mesela şekerli çay diyoruz, şekersiz çay diyoruz değil mi? Tuzlu yemek, tuzsuz yemek. Demek ki mesela onlarda daha özelliği var. Çünkü o derecede atılıyor ki özelliği ve sıfatı kendisini belli ediyor onda. ويعبر عنه في ويعبر عنه في المصطلح العلمي الشائع كل Her kimyasal bir reaksiyon değişim, يحول المادة الى مركب اخر. Bir maddeyi başka bir maddeye dönüştürüyor. Mesela ketahul zuyut ve shuhum al-ikhtilaf masadira ila Mesela bazen yağları Türkiye'de özellikle zeytinyağları ne yaparlar bunu? Sabun yaparlar değil mi? Yani ee, sabun yapıldığı zaman onun özelliği kalıyor mu, yağın özelliği kalıyor mu? Çünkü yağ nedir? Ee, eline döküldüğü zaman elini yağlar resmen. Illaki onun gitmesi için elini sabunla yıkaman lazım. Yani yağı öyle bir hale çeviriyorlar ki tam tersi haline geliyor sabun oluyor. Mesela orada ne oluyor? Ee, o zeytin yağı kendi özelliğini kaybediyor, ismini de kaybediyor, özelliğini de kaybediyor. Ee, tadı, kokusu, rengi bazı sabunlarda gerçi onun mesela kokusu kalıyor. Ama özelliği kalıyor mu kalmıyor. Haram olan bir maddenin veya ne, neca, neces, necis olan bir maddenin özelliğinin de kalmaması lazım. Yani tat, koku, renk de olmayacak özellik de olmayacak. Müstehle ki tamamen dönüşüme uğramış olması lazım. Şimdi bunların her birinin e, hadislerle ve Bununla ilgili bazı kurallar var, misaller var. Onlarla açıklayacağız. Şimdi sadece hafiften bu meselelere temas ederek böyle bir başlık olarak söylüyoruz. El murakkebatul izafiyetu Hayvansal e, yenilmesi haram olan, hayvansal kaynaklı olan Ek maddeler, katkılar ve hatta necaset olan tamam mı? katkılar eğer bunlarda tam bir dönüşüm oluyorsa kimyasal değişim oluyorsa bu değişimi nasıl anlayacağız? Demin de söylediğimiz gibi ismi, hususiyeti, sıfatları hepsi kalkacak. Mesela alkollü bir şey demeyeceksin mesela değil mi? Yemeğin içerisinde et olduğu zaman ne diyorsun işte? kıymalı fasulye diyorsun veya etli yemek diyorsun değil mi ona bir nispet katıyor niye çünkü daha o özelliğini koruyor, tadını koruyor. her şey var içerisinde zaten ama isim hususiyet ve sıfatlar kalktıysa tadı kokusu rengi bunlar kalktıysa hususiyet bunların her birisi kalktıysa sadece bir değişim için kullanılıyorsa kendi özelliklerinden hiçbirisi kalmadıysa o temizdir onun yenilmesi ilaçlarda olsun veya yiyeceklerde olsun alınması helaldir. El murakibatul kimaiyetul müstehreca min usulin necise ev muharrama keddemil mesfuh. Ama bazen oluyor ki değişime uğramadan kullanılıyor. Mesela e, Almanya'da yapılıyormuş bilmiyorum. E, kan, sucukları, sosisler yapılıyormuş mesela. Bunlar nedir? Haramdır. Çünkü eddemil mesfuh haram. Ben diyorum ki onu bir Müslüman da kesmiş olsa farz edelim öyle bir şey. Kan sucuğu, kan susis diyelim. Bunlar varsa böyle bir şeyler haramdır. Niye? Çünkü akıcı kan nedir? Haramdır. Özelliğini kaybetmemiş. Ondan sonra bazen e, pudinglere koyuyorlarmış. Siyah pudinglere kan koyuyorlarmış. Ve onun kendisi onda özelliğini de kaybetmiyor. E, bazı kanlı hamburger yapıyorlarmış. Bunları bilmedik görmüyoruz ama sadece okuyoruz. Böyle şeyler varmış. Bazen Bunları çorba yaparak da kullanıyorlarmış. Kan çorbası. Bunlar da nedir? Bunlar da nedir? Haramdır. Bunların yapılması, bunların yenilmesi. Bazen hamurlara katıyorlarmış. Ama bu bizim ne kültürümüzde var ne bir şeyimizde. Ama böyle bir şeyler varsa hani karıştı diye yenme diye bir şey olmaz. Çünkü o gibi şeylerde özelliğini kaybetme diye bir şey yoktur. Ve bir de ne kadar da ne kadar olursa. Bunlar olur. Onunla ilgili misaller de vereceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i de deli getireceğiz inşallah. Bir de var ki kan plazma dedikleri al yuvarlar var. Biliyor musunuz? Onlar beyaz kan. Al yuvarlar dedikleri plazma da diyorlar ona. O kan temizdir. O necaset değildir. Onu bazen şeylere katıyorlarmış. Yumurtaya alternatif olsun diye Yumurta beyazına alternatif olsun diye bazen böreklerde, pudinglerde kullanılması gibi ve hatta süt ürünlerinde bunların katılması oluyormuş. Bunlar normal kan hükmünü almaz. O alüvarların hükmü nedir? Onlar temizdir. Şimdi birincisi dedik ki <gülüyor> bu gibi maddelerin haram veya neces olan haram olan veya hatta neciz olan maddeleri ne zaman helale dönüşür? Birincisi dedi ki kimyasal bir değişikliğe uğruyorsa e, yenir, isim özellikler sıfatların her birisi kalkarsa ikincisi de istihlak istihlak ne demek içinde kaybolması demek, yani birincisi kimyasal değişime uğraması, ikincisi de istihlak, içinde kaybolması, içinde kendisi, yani o kadar çok temiz madde içerisine giriyor ki kendisi onun içerisinde kayboluyor Mesela diyelim ki şunu şöyle düşünelim. Yine temiz olan maddelerden misal verelim. Ee, çok büyük bir kazana çok az miktarda bir tuz atsak. O yemeğe biz yine ne deriz? Ee, tuzsuz yemek deriz değil mi? Çok az miktarda kocaman bir kazana e, bir tuz atsak ona ne deriz? Biz tuzsuz e, yemek deriz. E, galip gelecek öteki galip gelecek temiz olan galip gelecek ne ko konuda galip gelecek kokusu rengi tadı e, temiz olanla galip gelirse mesela diyelim ki el murakibatul izafiye bu nerelerde belli oluyor bazı katkı maddelerinde mesela bir e, bazı maddeleri birbirine katarak bir ne bileyim bir ürün elde etmeye çalışıyorlar. O ürünlerin birbirleri içerisinde çözülmesi için birbirleriyle uyum sağlayabilmesi için bazı maddeler katıyormuş ki onlar onunla efendim evet onlar onunla e, uyum sağlıyor. Mesela bazen alkol katıp çok az nispetle katılıp ilaçlarda bazen yapıyorlar. Onu bazıda e, yiyeceklerde katıyorlarmış. Mesela renklendirme için koruyucu olsun diye bozulmaya karşı bu gibi e, alkol koymalar oluyor. Başka lesitin, kolesterol bunlar el istihaletin. fil fil Lesitin ve kolesterol denilen ...maddelerde bunlar da hayvanların e, hücre zarlarından bir de kan plazmalarından alınıyormuş necis olan hayvanların kendilerinden alıyor ve bunlarda da istihali olmuyor yani kimyasal değişme olmuyor bunlar da çok az miktarda katılıyor sadece görevleri görsünler diye yani o bir maddelerin kendi aralarında çözülmesi için o maddeler katılıyor bunlar caizdir mesela el enzimatul khinziriye domuz şeyleri enzimleri dedikleri bu da hayvanın bağırsaklarındaki sümükümsü bir maddeymiş bu da vesail el khamair el hazimei mustekdame gıda ve de ilacida az miktarda bunlardan katıyorlar diyor katılıyor bazı mesela e maddeleri var e maddelerinden şu yenmez şu yenmez diye bazı ne yaptılar mesela listeler yapıyorlar bu gibi şeylerle Hani diyor ki mesela E300, E400 öyle. Evet. Aha. Bu gibi maddeler yenilir mi yenilmez mi? Diyor ki 350'nin üzerinde E maddeler var. Bunlar genelde koruyucu maddeler. Renklendirici. Ve bir de hani bazı yiyeceklere şey katıyorlarmış. Yani öyle bir alışkanlık yapsın ki sen bunu beğen ve her zaman yiye diye böyle bir alıştırma özelliği veriyormuş. Yani onu sen içinden beğenme, psikolojini etkiliyor senin. Öyle bazı maddeler katıyorlar. Bazı çikolata olsun, tatlan ta, tatlılar da olsun neyse. Ee, bunu mesela kola kola da yapıyorlar ben onu o şekilde duydum. Ona bağımlı kılsın seni diye böyle kattıkları şeyler oluyormuş. Şimdi bu katkılar 4 kökenli. Birincisi suni kökenli olanlar var yani. Kimyasal kendi yaptıkları laboratuvarda yaptıkları hiç ne hayvan oluyor ne bitki oluyor ne bir şey kendilerinin yaptığı şeyler vardır. iki bitkisel olanı var üçüncüsü hayvansal olan var. E, dördüncüsü de alkol katılarak olan böyle katkılar var. Bu dört grubu dört kategoriyi inceleyince zaten bu ikisi belli ikisi yani kimyasal olduğu zaman veyahut da bitkisel olduğu zaman bunlarda haramlık diye bir şey söylenmez. Ama hayvansal ve alkol meselesine gelince Emel fetu's-salise hayvansal olmasına gelince inna la asliha al Hayvanlarda ise kimyasal e, değişikliğe uğrayıp tamamen özelliğini kaybediyor, tamamen tertemiz bir madde oluyor ve bu, bu değişim bu maddelerde şerân etkili oluyor. Fakat eğer bunların özü kendisi haram veya pis olsa, fakat istihal ettiğimiz maddede kimyasal dönüşüme uğraması, yani kimyasal dönüşüm ve uğraması, yani kimyasal dönüşüm ve uğraması, yani kimyasal dönüşüm ve kimyasal uğraması, İde taovlat kallen içki sirke dönüşse ne oluyor onu içebiliyoruz kullanıyoruz kullanıyoruz mesela e, bratwayın esik e, ondan sonra ne var apple esik diyorlar değil mi applewayın esik mesela e, isminde var zaten elma şarabı e, sirkesi ve da normal işte üzüm sirkesi İç, üzüm şarabı sirkesi gibi isimlendirmeler yapıyorlar şimdi içki içki yapan neydi onun onun özünde sarhoş etme özelliği olduğundan dolayı. Ama içkide sarhoş etme özelliği kalkarsa ne olur? Ee, yani sirki olduğu zaman ne olur? O helal olur değil mi? Çünkü kendisinde sarhoş etme özelliği olmadığından dolayı ve onu üzerine içki hükümünü kaldırır. Dördüncüsüne gelince e, alkol maddesinin katılan, fiil natekün galme filmlerden mülevvine, bu genelde renklenendirici maddelere katılıyor ve genelde istiftem mühüllüye, kimiyetim zayıfı ton jıddan, tekon müsallekten fiil maddetin nihaiye, yani e, çok az derecede katılıyor bunlar, o çözümünde kullanılsın diye birbirlerine o değişik maddeler katıp, onlar birbirlerine uyum sağlaması için. Yani tutması için sağlam kalabilmesi için o maddeler hemen bozulmaması için katmış oldukları katkılardır. Ancak tabi şunu da söylemek lazım ki mesela bazı şeyler var. Ee, onlar buna dahil olamaz. Mesela bazı çikolata var. Yediğin zaman ne var? Ee, alkol içinde var. Mesela bu, bunlar tabii ki değil. Mesela bazı çikolatalar var. O, mesela şeyi duydum ben en son onu tam bilmem tofifi mesela. Bunun e, şeyini fındığını tatlansın diye şarap tadı versin diye alkol'e batırıyorlarmış. Doğruysa bu bu da yenmez. Anlaşıldı mı? Yani eğer böyle bir şeyler var çünkü bunlarda diyemeyiz ki biz kimyasal değişime uğrama diye bir şey. Bunda yok böyle, böyle şeylerde. Kimyasal değişime uğramak hiçbir özelliği olmayacak. Renk, koku, tat. Anlaşıldı mı? Bunlardan hiçbir. Mesela diyelim bazen ne yapıyorlar? Sigarayı e, alkolle yıkıyorlar ki genelde şimdi her bir sigaranın neredeyse öyle. Niye? Alkol tadı versin ona. Daha lezzet versin diye ona batırıyorlarmış. E, bunlar da ki böyle bir e, kimyasal değişime uğrama. Kimyasal değişime uğrama onun özelliğinin hiçbir özelliğinin olmamasıdır. Evet. Özellik dediğimiz şeylerde sıfat dediğimiz şeyinde nedir? İsim e, isim renk şey renk tat koku renk tat koku ismi de kalmayacak özelliği de kalmayacak da sıfat dediğimisi şey üç tanesi ee, renk tat koku yani haram olan maddenin rengi olmayacak kokusu olmayacak tadı da olmayacak ve ismi de olmayacak mesela alkollü falan yiyecek öyle ismi de olmayacak yani. tabi isim özellik sıfatlar onlar da olmayacak ismi de kalmayacak Ya i̇çerisinde evet. yazıyor o, o ayrı bir şey. Evet. Mesela bizim dedi yok yok. Mesela de demin misal verdiğimiz gibi. işte tuzlu yemek, tuzsuz yemek gibi. O isim olmayacak. Mesela alkollü ne diyor mesela? Çikolata mesela. Evet. Ha, Rumlu çikolata mesela yazıyor üzerinde. Evet, evet. Anlaşıldı mı? O, o, onlarda o tat var. O tat olsun diye onu veriyorlar zaten. Evet. Onlar haram tabii evet. ki. Abdest suyuna benzedi biraz. Yani renk, tat. şey abdest almak oh. için oluyor ya. Olsun tabi ki aynı meseleler tabi ki suyun su olma özelliğini gideren şeyler de bunlar zaten evet, aynen. Zaten şimdi bak bizim abdestimiz abdestimiz beş vakit temiz olan sudan alınması gereken bir şey. Öyle değil mi? Şimdi onunla söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis herifi var. O hadisi söyleyeyim ondan sonra geriye döneyim. Ebu Sa'idul Khudri radıyallahu anhten rivayet ediliyor. deniyor ki diyor ki eyle ya Resulullah Peygamber Efendimize dendi ki ey Allah'ın Resulü ene tevaddu min bi'r denilen bir kuyudan abdest alıyoruz. Ahmed ibn Hamlede geçiyor böyle Şerif ene tevaddu min bi'r budaa budaa kuyusundan abdest e, alıyor muyuz yani alabilir miyiz? Ve hiye bi'run yulqa fiha el hayd ve'n-netn vel Oraya kadınların hayız bezleri atılıyor ve e, pis olan e, şeyler atılıyor, necasetler atılıyor ve köpeklerin e, etleri de atılıyor oraya. Galel ma'u tahurun la yunjisu şey. Ali Sattasam da devam diyor ki su temizdir, onu hiçbir şey pisletmez. Tabii ki burada hangi su? Kulletin olan bir su. O kulletin olanı da e, söyleyeyim, o hadise söyleyeyim, ondan sonra onları da açıklayacağım. Biraz da geriye dönerek yapacağız birazdan. Abdullah bin Umar radıyallahu anh Diyor ki: "Kâle semitun Peygamber Efendimizi duydum. Yus'alu 'anil sudan soruluyordu. Yakun bir ardil felah çöl arazisindeki bir sudan soruluyor. Ve mayunu bu mined deva Oraya hayvanlar yanaşıyor. Yırtıcı hayvanlar gelir. Her birisi de oradan gelip içiyor kendisi. Oraya o sudan kullanıyorlar." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam dedi ki kulletin, su iki kulletin miktarında iki kulle miktarında olursa o su pislik taşımaz şimdi iki kulle nedir iki kulle alimlerin kitaptaki tarifi iki bir iki çeyrek zira bir zira ne demek bu insanın bu kolu kadar bunun iki artı bir de onun çeyreği bunu litre olarak ama nasıl e, onu da tam söyleyeyim de enlemesine tamam mı dikine ve e, derinliğine enlemesine uzunlamasına ve derinliğine bunların her birisini 3 ne diyorlar 3 ekran diyorlar değil mi 3 yönlü 3 boyutlu 3 boyutlu 2 virgül çeyrek şey olacak eee Mesafedeki su temizdir onun miktarı kulletindir ama bunu alimler nasıl belirlemiş en az 185 litre en fazla da 210 litre arasında söylenmiş bir su miktarıdır 185 ile 210 litrelik bir su buna düşen bakın hadis-i gördünüz hadis hayız bezleri pislikler atılıyor ve köpeklerin etleri oraya atılıyor biz oradan abdesti alabilirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Su temizdir onu hiçbir şey pis etmez. Ama tabii ki belirli bir miktarda necaset ve pislikler oraya düşse suyun kokusunu tadını rengini özelliğini değiştirecek olursa o tabi yine pis olur. Bu ne demektir? Öyle bir e, çok olan bir miktardır ki ona biraz pislik düşmesi o suyun o temiz olma özelliğini değiştirmez. Anlaşıldı mı? Onun o temiz olma özelliğini değiştirmesi. Ama hocam bir su değil, bozuluyor hocam. Yok yok ona Peygamber Efendimiz bak onu değiştirmiyor. Eğer değiştirirse zaten durgun olması ayrı. Elbette ki <gülüyor> suyun içerisine pisik düşmese bile durgun olma, olan suyla akan suyun tadı başkadır. Ama yine sudur yani. Ama e, ne, necis olması necaset e, ona bulaştığının belirtisi nasıl olur? Kendisinin kokusu, tadı, rengi değişirse o zaman o su artık pislenmiş de demektir. Kulletin olsa bile yani dediğimiz gibi 185 litre ile 210 litre arasında bir suya böyle düşerse elbette ki pislenmiş olur. Ama aleyhissalatü vesselam böyle bir ölçü ne diyor bak kadınların hayız bezleri atılıyor ne bileyim ondan sonra oraya bazı pislikler atılıyor. Hayvan, köpek lerin etleri atılıyor oraya. Biz orada abdest alabilir miyiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki su temizdir onu hiçbir şey pisletmez. Yani o kadar büyük bir suya öyle bir, bazı şeylerin düşmüş olması onu pisletmez. Anlaşıldı mı? Bu nedir? İşte burada ne özelliği var? Şimdi burada ne var? İşte kimyasal dönüşüm. Bakın kimyasal dönüşüme bir takım misaller vereceğim. Onları e, dinlediğiniz zaman bu mesele yine daha iyi anlaşılacak. Buyurun. Tabu anlaşılmadan zaten dersi bırakmayacağız yani inşallah buyur. yani daha doğrusu bir ee, damla kan bir kazan suyu berbat şey yapar diye. Bu o zaman mukaydet... Şimdi aynen biz diyoruz ya bizim ölçümüz Kur'an ve Sünnet'tir. Oraya mutabık olan sözleri alırız, Ola mutabık olmayan sözleri almayız. Şimdi bakın kimyasal değişikliğe uğrayan şeylere miseller verelim. Bir İçki sirkeye dönüşüyor. Sirkeye dönüşünde alıyor onu? Alıyoruz. İki, tuz gölüne düşen hınzır veya herhangi bir hayvan ne oluyor? Belli bir zaman sonra tuz gölünden tuz olarak çıkıyor. Üç, mesela bu riselin kağıtlar. Biliyorsunuz değil mi? Bazı tuvalet tiyatları ne yazıyor üzerinde? Yüzde yüz resailing. Ne demek o? Ee, var. Tamamen dönüşüm. Yani orada adamın taharetlendiği kağıt bile kullanılmış. Daha sonradan belirli bir şeyden geçmiş kimyasal değişikli hamur haline getirilmiş. Ondan sonra ne olmuş o kağıt? Evet. Ee, yine tuval kağıd olarak gelmiş. Onu kullanıyorsun ve hatta başka bir şekilde de kullanıyorsun. Yani yazıyor yüzde yüz e, ritalin kağıtlarından. Tamam. Ondan sonra kanalizasyon sularının arındırılması. Mesela kanalizasyon sularını arındırıp yine tekrar su olarak e, gö gönderdikleri de oluyor mu? Oluyor. Aynen. <gülüyor> ya Bazıları deneden içer bazıları ormandan içer genelde tabi şehirleşmiş yerlerde öyle doğru mesela yağdan sabun yapılması demin verdiğimiz misal evet ee, bilmiyorum nereden geliyor evet devam ediyoruz yağdan sabun yapılması değil mi burada da tamamen kimyasal değişikliğe uğradığından dolayı o yağ ne oluyor yağın özelliği kalmıyor sabun haline dönüşüyor Ondan sonra kömürden elmas elde ediyorlar değil mi? Kömür nere elmas yere. Ama onu kimyasal değişikliğine uğradıktan sonra ondan elmas elde ediliyor. Toprağın necaseti temizlemesi toprak içerisinde necaset olduğu zaman belli bir zaman sonra o toprak ne oluyor? Kullanılıyor. Mesela Hz. Seftali'sattan ne buyurur? "Cü'iletil ardü li'messiden tahura." Yer yüzü benim için tertemiz bir mescit kılınmıştır. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun o toprakta namazını kılıyorsun. Ondan sonra ayet-i kerime de allah Teala ne buyuruyor? Bizim içtiğimiz süt. Nereden geliyor bu süt? <gülüyor> Efendim? Yok <gülüyor> <gülüyor> yok yo, tam söyleyin tam. Ne, kan, olarak, son anda kan ve var. necaset. Son anda kan ve necasete diyor. bulaşarak geliyor. Evet. Kan ve necasetin içinden. Arasından değil. İçin karışmış. Mi? Karışmış evet. halde yani. Kan, necaset karışmış. Onların içeriyle min beyni vademin. vade min allah Teala ayet-i buyuruyor. Pislik, hayvan pisliğiyle... ...kan, karışık... ...onun içerisinden allah Teala süt çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Min beyni ferthin... ...Nahl suresinde geçiyor. Min beyni ferthin ve demin... ...lebenen halisen. Bu da allah Teala'nın kudretini gösteriyor gerçi de. Bir yandan ne var? Burada kimyasal değişme var. Pislikten ve kandan allah Teala bize ne veriyor? Lebenen halisen. Tertemiz bir süt... Ne demektir yani kan yok içinde artık. Artık içinde pislik yok. Çünkü pislik yemek haram. Çünkü kan içmek haram. Lebenen halisan. Tertemiz bir süt sa'i gali şerbin içenler için de e, e, lezzet kaynağıdır. Yani eee şey sütte bu şekilde. Ondan sonra necaset mesela diyelim ki necaset yemiş bir şey düşünün. E, i̇nek Necaset demiş olan bir ineğin hapsedilip daha sonra temiz yiyecek yedirdikten sonra hem sütünün hem de etinin helal olması. Demiyoruz ki bu hayvan necaset yedi artık bunun eti yenmez. Belli bir zaman hapsedilir şeran ondan sonra ona temiz yiyecek verilir ondan sonra onun eti de sütü de helaldir. Bir de bakın kimyasal dönüşme tam tersini söyleyelim. Hani hep temize dönüşme dedik ya bir de pise dönüşmeyi düşünün. Su içiyoruz tertemiz. Yemek yiyoruz. Bu küçük su ile büyük su tuvalet ile ne oluyor pisliğe dönüşüyor değil mi? Temiz olarak başlangıcı var. Pis olarak necaset olarak haram olarak var, çıkışı var değil mi? Bunda da ne var? Yani diyemezsin ki bunun aslı temiz sonrası da temiz olması lazım yok öyle bir şey yok. Yani değişiyor mu değişiyor. Meyvelerin şiralaşması gibi. Efendim? Meyvelerin şiralaşması gibi. Ha, Aynen Ta tabi. E, tam tersi doğru. Evet şira haline alıp e, içkiye dönüşmesi gibi doğru. İnsan ve hayvan leşinin ve necasetin toprak ile karışım sonucu kimyasal değişime uğraması biliyorsunuz değil mi? Şimdi mesela diyelim cesetler var, toprağa gömülüyor. Ondan sonra hayvan leşleri ve bir de e, tarlada uğraşanlar bilir. O oradaki e, o şeyi oluşsun diye bitkiler, sebzeler daha kuvvetli olsun Ne ne ekiyorsun oraya? Ne? şey Gübre, hayvan pisliği koyuyorsun oraya. Necaseti ekiyorsun oraya ama ne oluyor? Tertemiz diyebilir misin ki bitkiler, meyveler, aslı kökünde bunun gübre var. Bunlara pislik bulaşmış olabilir. Öyle bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Ve o ne oluyor? Mesela insan ve hayvan leşi, cesedi belirli bir zaman sonra toprak altında kala kala ne oluyor? Temiz. Oluyor. Güneşin de ne e, özelliği var? Temizleme özelliği var. Toprağı ne yapıyor? Temizliyor. Ve mesela plastiklerin hepsi ne, nereden oluşuyor plastikler? Ya, evet. Petrolden oluşuyor değil mi? Diyebiliyor muyuz ki işte petrollü mikrofon mesela. Demiyoruz değil mi? Petrol adı diye bir şey yok yani artık. Yani petrollü ne bileyim falanca alet veya petrollü bu şey tablet kılıfı vesaire öyle bir şey diyor muyuz? Demiyoruz. Petrollü ceket mesela diyor muyuz? Demiyoruz neyse yani ne plastik varsa demiyoruz özelliği tamamen kaybedilmiş burada ne var kimyasal değişiklik olmuş. işte buradan çıkan hüküm nedir bir şey haram olan bir madde veya neces olan bir madde ismini özelliğini sıfatlarını kaybettiyse ismi özelliği sıfatları varken aldığı hükümü de kaybeder anlaşıldı mı bir şey Haram olan bir madde ve hatta haram olmasa bile ama bizim konumuz haram olan madde ile ilgili olduğundan onu söylüyoruz. Bir haram olan veya neces olan bir madde ismini, hususiyetini, özelliğini ve sıfatlarını kaybederse sıfatları dedik. Renk, tat, koku. Renk, tat, koku. Bunlar bulunduğu zaman aldığı hükmü bunlar kaybolduğu zaman o hükmü de kalkar. Anladık mı bunu? Bunlar varken aldığı hükmü... ...bunlar kalktığında da o hüküm kalkar. Buyur. C Şimdi jelatini de, de söyleyeceğiz. C Efendim? De da Şimdi jelatine de geleceğiz inşallah. Tamam onda gelir. Bunlarla ilgili hepsini söyleyeceğiz inşallah. Yağını e deniz yapımında... ...onlar değiştirmediler ki değişikliğe uğramadı. Olduğu gibi onun yağını kullandılar. De, gemi yapımında kullandılar. Evet. Bir de böcek var hocam. İşte uysun, Böcekte de aynı biliyorum. Carmen dedikleri kolaya attıkları kolanın rengi daha koyulaşsın diye böcek tarlası varmış. O oradan alıp onu özellikle işte onları sıkıp kanlarını. Bundan aynı dediğimiz gibi kimyasal değişiklik olma. Onun ne bir kokusu ne bir tadı ne de bir renginin özelliği Şimdi evet, şeye de geleceğiz şimdi, bu peynirler de var bak. Bununla ilgili peynirler meselesi de var, o, oraya da geleceğiz. El-Khamru, Beyn-ı Tıbbi ve Fıkhı kitabında, Muhammed alil Bar'ın kitabı, sayfa 65. Orada diyor ki, لَوْاَنْ لَوْشَرْبِ اِنْسَانُمَّا كَيْف۪يرًا مِنْ هَذ۪ي الْمَشْرُبَاتِ Pepsi kola olsun. Bunlar diyor bu gibi içecekleri Coca Cola bunların içse bir insan diyor. Ne kadar içerse içsin. Bunu içen bir insanda sarhoş olma diye bir şey olabilir mi? Olmaz. Heh. Dolayısıyla çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Şimdi eğer ki bunlara katıyorlarsa böyle alkol gibi bir şey onu katmış oldukları şeyin sarhoş etme özelliği olmadığından dolayı ee, onun çoğu da haram değildir. He, yani çoğu da haram değil. azı da haram değil. Niye? Çünkü onun sarhoş etme özelliği diye bir şey yok. Ve alifine hadil meşrubat leymkün entekün illa helalen. Niye? Bu gibi içecekler ancak helal olabilir. Sebep çünkü haram kılınma illeti ortadan kalkmıştır. Haram kılınma illeti neydi alkollerde? sarhoş ekme özelliği sarhoş etme özelliği kalktığı zaman bunlar nedir? hükümde ortadan kalkar. Çünkü içki veya evet alkol adı lugaten de ona uymuyor, şer'an da ona uymuyor, hükmen de ona uymuyor. Ve rakma kullaha da fe inne aghlab al-fuqa muttfikun al an al-hamra لو اضيفت الى سائل او ماده السائل فيها الخمر اسلك انتمل. Yani bir kimyasal değişime uğraması var. İkincisi de Tamamen bir yok olma meselesi var. Yok olma. Demin dedik ya çok büyük bir kazana azıcık bir e, tuz katılsa o insan o yemekte o tuzu hissedebilir mi hissetmez. Niye? Çünkü onda e, o tuz şey değil kendi özelliği yok. Ama katılmış mı katılmış. Burada hocam hani mesela aldığımız şeylerin katkı maddeleri yazıyor. evet. Çok az miktarda olabiliyor. Bir şeyin kaldığı zaman yazmakla değil bunlar. Aynen. Onun için yani o özelliği kaybettiği için Aynen hehe. Şöyle he. i̇şte diyoruz ya, o özellik, o kaybolduğu zaman bunlar alınır, yenilir, içilir. Evet. Bakın burada peygamber efendim. Şimdi bakın pey, şeylerde peynirlerde ne var? Peynirlerde. Efendim. He, lab. O lap ne? Hayvanın he, kursağından alınıyor, değil mi? Hayvanın kursağından alındığı zaman helal mi? Biz her peynirleri yiyoruz. Kestiyiz, ne? Bizim aldığımız gazi peynirler şey mi? Şeriat mı kesiyor? Mı ne? E tabii ki peynir. Peynir olabilmesi için illa hayvanın kursağından olan o katkı olması lazım ki süt peyniri dönüşmesi için. Onu maya. peynir olarak maya. Evet. Maya olarak kullanılıyor o. Anlaşıldı mı? Ama bakın peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne getiriliyor? Bir gün bir peynir getiriliyor tebukte Feda'a bisikki'nin peygamber efendimiz o peyniri kesiyor. Fesemma bismillah diyor ve kata'a onu da kesip ondan sonra yiyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü onda o özellik kalmadı diye. Anlaşıldı mı? Bu Yoksa normal kesimde aranan şart onda da aranması lazım. Ama bazı tabi bu konuda çok... Ince eli dokuyanlar da peynirlerden bile sakınıyor. Ama ne yapıyor? Maya. Peynir mayası alıyor yapıyor. Aynı maya da o yine, maya da yine o var. Eğer haramsa onun azı da haram, mayada da haram. Anlaşıldı mı? O süt peynir olarak tutsun diye o maya zaten. Maya zaten bir kıvam sağlamak için oluyor. Onda da hep hayvanların kursandan elde edilen Peki, o. Maya. Bir şey bir <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet, devam ediyoruz. Yok şimdi şu var yani e, onlar da onlar da bu şekilde helal niye? Çünkü onlar kimyasal değişikliğe uğradığından dolayı biz onları ne yapıyoruz yiyoruz anlaşıldı mı? Bakın efendim işte onlar da diyoruz ya, kimyasal değişikliğe uğradığından ismi özelliği sıfatları kalmadığından dolayı onlar içilir. Ama bir insan ihtiyat yapıyor içmiyor ayrı bir şey yani ama buna içilmez denmez ve aslında bu bizi yıllarca meşgul eden bir şeydi. Buna, bunu bana birisi yazılı olarak istedi kaynaklarından altı aydır dedim ben bunu söyleyeceğim sana cevabını. En sonunda bugün çağırdım gerçi kendisi gelemedi ama dedim o zaman çekiyoruz sayfaya koyarız sayfadan dinlersin oradan bakarsın dedik. Yani onun sormasında da bir hayır var. Çünkü bizim de bu, bu konuda biraz daha araştırma sebebimiz oldu. Yani bu konuda da bakın bir kimse doğru düzgün ne bir şey yazıyor ne bir şey ediyor. Halbuki bunlar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i -e Bak bir hadis-i -e daha söyleyeyim. Müstedeh Mehmet bin Hanbel'de var. Yani Türkler arasında diyorum, yazılmıyor. Yoksa Araplarda bu yazılar var. Uttiye Nabi Yusufullah aleyhissellemiz bir cümbetim var Gazatın savaşın birinde Peygamber Efendimiz'e bir peynir getiriliyor. Fakala, eyni sonuğat hadi Peygamber Efendimiz buyur ki bu peynir nerede yapıldı? fakalu bir Faris Faris yani İran'da yapıldı. O zaman için mecusi ateşe tapanlar, tamam mı? Onların oradan geliyor bu peynir. Ve biz biliyoruz ki onlar peynire hayvan leşik atıyorlar. Biz biliyoruz ki diyor o zamanki İranlılar o peyniri hayvan leşinden katıyorlar. Peynir olsun diye maya olarak ondan katıyorlar. Fakali ta'anu fiha biskin ve zikur kulu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki peyniri bıçakla kesin ve bismillah deyin ve yiyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü kimyasal değişime uğradığından dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne yapıyor? İzin veriyor. Dolayısıyla bu gibi içeceklerin içerisine bu gibi maddeler katılması bu gibi değişikliğe uğradığından dolayı onlar ne olur? Onlar içilir veyahut da ilaçlarda olduğu zaman bunlar da alınır. Çünkü denmiyor ki alkollü içecek, şey alkollü e, ilaç değil mi? Öyle denmiyor. O ilacın öyle olabilmesi için o bazı maddelerin birbirleriyle uyum adeta maya görevi görüyor diyebiliriz. Maya görevi. O ilaçların o katmış oldukları çözülümü oluşturabilmek için ayrı ayrı maddeleri bir arada tutabilmek için maya görevi görebilmesi için bazı bu gibi bazen haram maddeler kattıkları oluyor. <gülüyor> ha değil mi? O da doğru. Zehir, aynen. Can, Yılan zehirlerinde kattıkları oluyor. Aynen. Buyurun. E, Buyurun. Fanda'yı yanında içiyorduk. Ama Coca-Cola'da nikotin mi diyorlar? Ben bile yalanmışım yani. O zaman da yani içmiyorduk. Evet, ben. evet. Coca-Cola içmiyorduk yani. Evet. Böyle sonra boykot hani boykot meselesi bak şimdi şunu söyleyeyim. Boykot meselesi ayrı bir şey. Bir de haram demek başka bir şey biliyor musun? Onu söyleyece. Yani yine içme, yine içme, yine içmesen yani o başka bir şey. Yani ama biz buna haram mı helal mi açığından bakıyoruz bugün olmaz koku kola yarın başka bir isim çıkar ama öğreniriz ki işin içerisinde böyle maddeler var ne yapacağız anlaşıldı mı Aa, yani bizim yok misal diyorum şey boykotsa şey veyahut da o nikotin dedikleri yani alıştırıcı yani. madde değil mi nikotin dedikleri kofein dedikleri kofein On... dedikleri o alıştırıcı madde yani onu içtiğin zaman bağımlılık yapıyor ki o da haram olan bir şey değil yani Ha, kahvede de var, kahvede de var. Ama yani burada mesele neydi? Haram, haramdır denmesinin sebebi neydi? Onların içerisine alkol katıyorlar diye bir şeyler söylüyorlar. Biz de diyoruz ki eğer bunların içerisine katıyorlarsa, o alkolün ismi, özelliği, sıfatları kalmıyorsa ki kalmıyor. Mesela dedi ki bir insan ne kadar Coca-Cola içerse içsin. Sarhoş oluyor mu? Olmuyor. Ha, sar, i̇şte çoğu sarhoş Ama et... Çok fazla içiyor. O ayrı bir şey. Bağımlılık, Bağımlılık yapan bir şey değil. O haram olan bir şey değil o. Diyoruz ki çok içtiği zaman sarhoş etmiyorsa azı da helaldir. Çoğu sarhoş etmiyorsa bir şeyin azı da helaldir. İşte kan dedikleri de işte bu karmın dedikleri. B böcek dedik ya kulletin 210, 185 litre ile 210 litrenin içerisine pislik düşerse o onu... Pisletmez buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Su temizdir onu hiçbir şey pisletmez buyuruyor. Yani o kadar büyük bir şey azıcık bir şey katıyorlarsa ki bilmiyoruz az mı katıyorlar ne katıyorlar katmıyorlar mı değil mi az değil mi yoksa eğer öyle bir şey olsa tadı yansır kokusu yansır yani eğer öyle bir şeylerin olduğunu söylüyorlar ki ama şu da bak çok önemli eğer ki renge tesiri oluyorsa bak öyle diyorlar evet Evet Hı -hı. eğer bak şunu da söyleyeyim kendisi renk yapıyorsa kendisinin ayrı bir rengi varsa yine içilmez. Yani çünkü renk de kalmayacak, koku da kalmayacak, tat da kalmayacak. Hani eğer renk kalıyorsa, renk için yapıyorlarsa rengi rengi ama rengi tutucu ise o zaman o olur. Ama kendi rengi onda ama kendi renginin onda kalabilmesi için çok büyük miktarda atmalar lazım öyle değil mi o kadar? o şeyin yani çok, çok katı. Yani o böyle. kadar etkisi olabilir mi ona tamam. eğer ki bak şöyle diyelim eğer ki onun böyle. eğer böyle bir şey varsa Carmen dedikleri o şey işte katkı böcek e, katkısı e, eğer ki renk yapıyorsa o kendisinin rengi ona işliyorsa onu daha koyu tutuyorsa o zaman o e, içilmez yine söyleyeyim anlaşıldı mı e, eğer ki böyleyse ama yok şöyleyse renginin e, kalmasını sağlıyorsa tamam mı? renginin bozulmamasını sağlıyorsa aynı böyle bir maya görevi görüyorsa o zaman e, olur ama bazı şeylerde e, e, de kullanıyor mesela şekerlerde kullanılıyor başka şeylerde bunlarda da tamam, rengi başka oluyor. Oluyor. Ya işte o zaman <gülüyor> renk tatı hiçbir şey yok işte. Anladın hiçbir yani. şey yok. Yani eğer kolada katılıyorsa e, bunda da şu önemli dediğimiz gibi rengini kendi rengini koruması için hani ona rengini renk katsın diye yapılıyorsa o zaman yine olmaz. Çünkü dedik ki renk de nedir sıfatlarından birisidir. Şimdi bizim anlattığımız belirli bir madde üzerine değil. Bizim anlattığımız bu hüküm anlatıyoruz biz tamam mı? Hüküm anlatıyoruz. Eğer kimyasal dönüşüme uğruyorsa bir. İkincisi öyle büyük bir derecede temiz madde var ki içindeki haram olan veya neces olan maddeyi içinde öldürüyor Tamamen yok gibi hale getiriyor. Mesela düşün ki e, demin dediğim bir kazana bir, e, tertemiz bir suya bir damla kan düştüğü zaman onun ne rengini değiştirir ne kokusu ne tadını değil mi? Renk de değişmez hiçbir şey. O şey olarak kalır. Ama mesela bir litre bir suya damladığı zaman değiştirir. Tadında da etki eder. Her şeyde etki eder. Onu hissedersen yani rengini de bulandırır. Evet. Anlaşıldı değil mi? Evet devam ediyoruz. Şunu da söyleyeyim. İbn-i Cevziye. İbn-i Cevziye E'lâm-ül kitabında bu hususta şöyle diyor. He şimdi bir de jelatin meselesine gelin. Jelatin niçin kullanılıyor? Jelatin bir meyvenin, meyve suyunun değil mi? Genelde meyve sularında yapıyorlar bazen. Daha parlak kalmasını sağlamak için. Ondan süzdürüyorlar. Bir de jelatinde de daha dayanıklı kalması için yine aynen Maya görevi görüyor, öyle değil mi? Daha dayanıklı ve daha uzun kalabilsin ya. Mesela bunu bazen baklavalarda bile yapıyorlar. Bazı baklavalarda bile yapıyorlar. O bakıyor, o bakıyor. Ha mesela, değil mi? Ee, mesela bir insan evde yaptığı yoğurt kısa zamanda ekşiyor, oradan aldığın uzun süre ekşimiyor mesela. Ha, yani bu, bunun için de kullanılıyor jelatin. Ha, bu gibi şeyler nedir? Bu gibi şeyler. E, deki olan bu jelatinler yenir. Niye? Çünkü e, kendi özelliği, ismi, sıfatları hiçbirisi onda yok. O yoğurtta yok. Veyahut da o katkıda yok yani. Tamam mı? Evet. İbni Kayymi Cevziye'nin sözünü. Buyur. İbni Kayymi Cevziye'nin buyur. Bir şey. <gülüyor> Çok, <gülüyor> o bir ya, buyur. Ya. Abi, Görme. Şey. Fark edin. Is, i̇smi ee, özelliği sıfatları evet Aynı jelatinin oradaki görevi ne jelatinin oradaki görevi o çikolatayı daha uzun dayanıklı kılmasını sağlıyor anladın mı? Yani ne, ne ismi var onun ne tadı var ne de şeyi var ee, nedir rengi var özelliği var tamam isim özellik sıfat hiçbirisi olmayacak isim isim özellik sıfatlar varsa haram olan maddeyi haram kılan bunlardır bunlar olduğu sürece haramdır isim sıfat özellik bunlar yoksa illet kalktığından dolayı hüküm kalkar Şeyde usul kıta bir kural var. İllet mevcut olduğu sürece hüküm vardır. İllet kalktığı zaman hüküm de ortadan kalkar. Tamam. söyleyebilir miyim? Buyur. Mi? Ben e, yumuşak Dedim, burada. Evet. <gülüyor> Buradaki dedi, Peki bu dedi, dedi, domuz ha, Onlar olmaz. Çünkü onlarda kimyasal evet. değişikliğe uğrama diye bir şey yok ki. Yani, Onu resmen... Evet. E, hayvanın şeyini getir kullanıyor orada Eğer he tabaklama meselesi doğru tabaklama meselesiyle de ettiği yüz değil mi tabak hayvan taba derisi tabaklanma ile de e, şey olur temiz olur ki onu e, kullanırken galiba tabaklama yapıyorlar tabaklama yapmazsa koku olur değil mi Şimdi bak şunu da söyleyeyim tabaklama varsa, kimyasal değişime uğruyorsa özelliğini tamamen kaybedecek derecede temiz madde varsa ondan sonra yanma diye bir özellik oluşuyorsa içinde yanıyor mesela bazı şeyler o zaman nedir bunlar kimyasal değişime uğrama olarak kabul edilir ve onlar haramlık illeti ortadan kalkmış olur şunu İbni Karim Cevziye'nin sözünü okuyalım ondan sonra devam edelim birazdan yani vakit doldu ama bu önemli Buyur. Efendim e, Haram Haram çünkü niye Tadını Değişim, alıyor tadını alıyor. E. tadını alıyor niye çünkü şey için e, Alkolün lezzeti o Nasıl bir lezzetse işte o Ette de bulaşsın diye yapıyorlar onu Yap Efendim Yani bu kimi ona kimyasal değişime uğrama Denmez ki bir kulletin içerisine düşen Necaset gibi de hesap edilmez Hocam biz Jalatinde her şeyin içinde var, şekerin içinde var, yoğurdun evet, içinde var. Evet var. Bütün her şeyin içinde var. Ama o ne olarak kullanılıyor? Maya olarak kullanılıyor. Çok Anlaşıldı mı? İsmi de yok, <gülüyor> özelliği de yok, sıfatları da yok. İsmi, özelliği. <gülüyor> Haribo. Haribo da aynen, evet. Onda da jelatin var. var aynen. Şey. aynen. Yenir. Marka mı kullanıyor? E, tamam, ne diyoruz bunları? Eğer ki bir insan, <gülüyor> bir Bak bir şey söyleyeyim. İbn Kayyim Cevziyen'in sözünü de okumadım daha onu da okuyacağım. İnsanın içi gitmiyorsa o ayrı bir şey. Adama deriz ki ihtiyaten bunu yemiyor. Ama bir şeyi haram kılan nedir? Onun ismi, özelliği, sıfatları, ismi, özelliği, sıfatları kalkarsa helal olur. Haram olan maddenin bu özelliği bulunduğu sürece haram, bunlar kalkarsa helal. İbn Kayyim Cevziyen'in şu E'lemul Mukka'in'i okuyorum. Dinleyin. Ve ala hazel asl. Bu asla göre. Fataharatul hamribil istihalete ala wafkıl kıyas. Dinliyoruz değil mi? İçki ne zaman temiz olur? Kimyasal değişime uğramasıyla yani sirke olmasıyla ne olur? Helal olur. Ama onun adına yine içki mi içki mesela. Diyoruz ya apful veyn esik diyor mesela. Elma, şarabı sirkesi diyorsun mesela. Ve hatta ne diyor? Üzüm şarabı sirkesi diyor fe inna necissetun livasfil hubfi niye hamr içki e, şeydir pistir çünkü o pislik vasfını taşıdığından dolayı fe ma zâlel mucibu zâlel mucibu gerektiren şey bulunduğu şey gerektiren şey ortadan kalkarsa neyi gerekli kıldıysa o da ortadan kalkar içkiyi haram kılan neydi sarhoş etmesiydi. O sirkeye dönüştü. Sarhoş etme özelliği olduğundan dolayı haramdı. Sarhoş etme özelliği kalktı. O zaman ne oldu? Helal oldu. Ve hada aslu şeriatı fi masadiya ve Bu şeriatın aslıdır. Kaynaklarında da böyledir. Ve aslu sevabi vel ikab mi? Sevabın ve cezanın aslı da buna göredir. Felkiyassus sahih ta ta'didu ذلك sair necasat iz istahalet evet necasetlerde de böyledir o bir değişime uğrarsa bakın peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescidi nebevi yaparken hadis-i şöyle geçiyor nebeşen nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem kubur al-müşrikîn aleyhissalatu vesselam Müşriklerin kabirlerini kazdı. <gülüyor> Mescidinin olduğu yerde kazdı. <gülüyor> Toprağı oldan alıp kaldırmadı. Niye? Demedi ki burada müşriklerin cesedi vardı. Bu ceset, laşeler pistir, necistir, toprakta pislenmiştir, necasettir demedi. Bunları kaldırmadı. Müşriklerin şeyini kaldırıp orada... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin olduğu yerde bunlar vardı bunu kazıdı. Wala menkulu turab. Fakat haber Allahu Subhanahu ve Teala ve diyor ki Allahu Teala haber veriyor. Anel beni sütten en yakhrucu min bayni fartin ve dim. Pisliğin ve kanın içinden geliyor süt diyor. Fakat icma'ul muslimun alimler ittifak etmiştir. Ne ale ennedebte iza ulifet necaseti hayvan eee Necis, necaseti yese hayvana yem olarak necaset yedirilse tüm mühabbeset etilenen hayvan tabi ki hubised, sonra o hayvan belirli bir zaman hapsedilse ve ülifet bita ihra temiz olan yiyecekler daha sonra ona yedirilse halle <gülüyor> lebanuha ve onun eti de helaldir ve sütü de helaldir. Ve kezalike zaru ve thimaru, ıda suqiyet bilmae necis. Pis olan necasetle sulansa ekinler de meyveler de sebzeler de nedir yine helaldir. Yani mesela diyelim ki bir e, kanalizasyon suyuyla diyelim tarlayı suladın orayı e, bitki olması için o kanalizasyon suyunu döktün oraya diyelim. Bu bitkinin, sebzenin, meyvenin haram olmasını gerektirir mi? Gerektirmez. Onlar yine nedir? Helaldir. Hallet. Thumme suqet bit tahir. Sonra temizlen şey yapılsa. Hallet. Lissihalet vasfil hubfi. Pislik özelliği değiştiğinden dolayı nedir? Helaldir. Ve aksu hâza. Bunun tam tersine. Enne <gülüyor> tayyib'e temiz olan. İzestihâle. Habîsen. Sâra necesen. Temiz olan bir şey. Pis olan bir şeye dönüşürse neces olur. Kelma ve Yemek gibi ve içeceğimiz su gibi. <gülüyor> İzesse hale kimyasal değişime uğradığı zaman ne oluyor o? Bevlen idrar oluyor. Ve aziraten büyük pislik oluyor. Fekeyfe etseretil istihaletü. Kimyasal değişim nasıl etkiliyor? Finkilab-i tayyibi. Temiz olanın değişmesinde habisen pis olmaya. Velem tuessir. Etkilemedi finkilab-i habis. Eee ben pisin temize dönüşmesinde niye etkile etkilemesin ki. Allahu Teala yuhricu tayyibe min el-habîs ve el-habîse min et Teala pisten temizi, temizden pisi çıkartır. Ve la bil asli. Aslına itibar edilmez. Bel bi vasfi şey'i fi nefsihi. Kendi nefsinde olan vasfına göredir. Ve minel mumtana'i mümkün değildir. Bakâ hukmul khubsi. Pislik hükmü kalsın. Vakazale ismihu ismi ortadan kalkmış olsun. Sıfat ortadan kalksın da hüküm kalsın. Bu düşünülemez. Mümkün değildir. Vel hukmu hukm ismi vel vasfi. ma'hu. Hüküm isme tabidir. O isimde de o sıfat olduğu sürece vücuden ve edeme bulunduğu zaman hükümde bulunur. O isim kalktığı zaman hükümde de ondan Kalkar. Fakat nüsosu mu tatirat mu tanawilatı, lı ve dımi ve hayvan leşi yemenin haram olmasına dair deliller, kanın e, akan kanın haram olmasına dair deliller, ve lahmi elxinziri ve içkinin ve domuz etinin haram kılınmasına dair deliller. ''La tetenavulü zuru'a ve thimara ve ramada ve milha ve turabe ve kalle la lafzan ve la ma'nan ve la nassan ve la kıyasa'' Bunlar etkilemez. Neyi etkilemez? Ekinleri, meyveleri, külü, toprağı, tuzu, sirkeyi etkilemez. Bunlar buna dönüşse, sirkeye dönüşse, toprağa dönüşse, tuza dönüşse, meyve sebze olmaya dönüşse bunları etkilemez.'' Ha, ne lafzı etkiler, ne de manası etkiler, ne de nasıl, ne de kıyas hiçbirisi etkilemez diyor. ikinci cilt, on dördüncü sayfa. Bu meseleyi anladık mı? Biraz e, farklı bir mesele ama önemli bir mesele. He, buna, e, bununla beraber yine e, herkes kendisi yani yine yerse yer, yine yemezse yemez ama biz bunları Açıklamamız lazım çünkü olur olmaz birçok şeyde <gülüyor> bu karşımıza çıkıyor yani olur olmaz birçok mesele de karşımıza çıkıyor. dediğim Ve peygamber efendimizin şadî şerifi unutmayın kadınların hayız bezleri atılan ee, laşeler atılan köpeklerin etinin atıldığı bir sudan bahsediliyor. Sahabe soruyor: "Enet vadu fiha ya Resulullah." Ey Allah'ın Resulü, biz oradan abdest alır mıyız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "El-ma'u tahurun la şey'in." Su temizdir, onu hiçbir şey pislemez diyor. Ve yine demin okumuş olduğumuz hadis-i şerifte de ne vardı? <gülüyor> Orada sahabe soruyor: "Ya Resulullah, çölde her türlü hayvan geliyor. Buradaki sudan içiyor. Biz bu suyu kullanabilir miyiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ Bir su kulletin denilen miktara ulaşırsa içinde pislik barındırmaz. Evet ha, evet. Yani bunları şöyle de düşünüyorum inşallah olursa bunları bir yazıya da dökmeyi ondan sonra ha, insan... Ee, ne yaparsa yapsın ondan sonra kendi aklı müftüsü olsun ama biz bunu bir yazıya döküp yani bu bir bakın <gülüyor> vebaldir. Yani ben bunu e, o kadar da düşündüm bunu okuyayım mı okumayayım mı e, ama bu konuda da herkesin sıkıntısı var. Binlerce Müslümanın bu konuda sıkıntısı var yani. Ama yazıya da dökersek inşallah düzgün bir şekilde. Ee, reddiye gelirse gelsin. Ee, reddiye ilmi bir şekilde yaparlarsa febiyahu nimet. Yani, ha, yoksa öyle hakareti yağdıracaklarsa onlara kulak bile asmayız yani. Allah o gibi insanların şerlerinden korusun. Ee, hak bir tanedir. Hak birçok değil yani. Birisi bir şey helal değil, birisi bir şeye haram de demesi ikisi de doğru olamaz. Ve da'vana enel hamdü rabbil alemin.